Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Greenpeace yayınladığı rapora göre Ağustos, Ekim ve Kasım aylarında Türkiye'de faaliyet gösteren 5 büyük market ve semt pazarından alınan 30'ar adet domates, yeşil biber, salatalık olmak üzere toplam 90 örnek incelendi. İncelenen bu örneklerin %15,6'sında kullanılması yasak pesisit kalıntısı tespit edildi. Marketlerden alınan örneklerin pestisit kalıntısı açısından pazarlardan alınan örnekler kıyasla %14 farkla daha fazla risk içerdiği görüldü. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, zehirli kimyasal kullanmadan, ithal girdiğe bağımlı olmadan sofralarımızda temiz ve sağlıklı gıdaya erişebilmeliyiz. Bunun yolu da ekolojik tarım modelinden geçiyor. Bu modelin uygulanması ve denetiminin sağlanması için güçlü tarım politikalarına ihtiyaç var. Ekolojik tarım modeliyle hem çiftçileri peslisi çıkmasından kurtarabilir hem de sağlıklı gıdaya erişim sağlayabiliriz. Çiftçilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi burada kilit bir öneme sahip. Üretici ve türeticilerin doğrudan buluşması tedarik zincirinin kısalması gerekiyor. Bunun da yolu düzenli olarak denetlenen üretici pazarlarından geçiyor denildi Greenpeace açıklamasında. WWF Türkiye, ıhlamur ağaçlarının ve ormanlarının bir odun dışı orman ürünü olarak kırsal kalkınmadaki potansiyeline dikkat çekmek amacıyla Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaklaşık bir yıldır Doğa ve İnsan İçin Ihlamur Vadisi Projesi adlı bir proje yürütüyor. Bu kapsamda Gökçe Ağaç Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir ıhlamur bahçesi kuruldu. İğneler Köyü'nde ise bir ıhlamur ayıklama, depolama ve kurutma tesisi oluşturuldu. Proje kapsamında köylülere, ağaçlara zarar vermeden çiçek hasadı yapabilmeleri için teleskopik budama aletleri dağıtıldı ve eğitimler verildi. Yöredeki ıhlamur varlığının arttırılması amacıyla 45 köy ve mahallede 5000'den fazla ıhlamur fidanı dağıtıldı. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasin'i etkinlikte şu değerlendirme yaptı. Ihlamur ağacı sadece çiçeklerin çay yapılan bir bitkisi değil, kuşlardan küçük memeli hayvanlara kadar Birçok canlı için doğal yaşam ortamı. Özellikle bu bölgeye özgü yığılca arısının doğal polen ve nektar sağlayıcısı. WWF Türkiye olarak bu projeyi ıhlamurun özellikle ormanlarımızda ve zirai alanlarda biyolojik çeşitlilikle toprağı ve suyu korunmasında önemli role sahip bir tür olduğunu göstermek ve ona hak ettiği değerin verilmesini sağlamak için yürütüyoruz. Ihlamur çiçeği gibi odun dışı orman ürünleri kırsal kalkınmada en az sanayi odunu kadar önemli. Bu nedenle yöre insanının atalarından kalan bu ormanlara sahip çıkmalarını teşvik ediyoruz. Bu işbirliğinden hem doğanın hem de insanın kazançlı çıkacağını umuyoruz. Evet bugünlerde grip olup da ıhlamur kullanan herkes bunun değerini çok iyi bilecektir. Etkinliğe katılanlar projenin sağladığı imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin el ele vererek hayata geçirdikleri bu tür projelerin Geçiminin bir bölümünü ıhlamur çiçeğinden sağlayan köylüler için çok anlamlı olduğunu da dile getirdiler. Antalya Korkuteli ilçesi sınırlarında Dereköy yaylası Dökük mevkiinde özel bir şirket tarafından kömür çıkarılmak isteniyor. Dereköy'de toplam tarım arazisi 11.000 dönüm. Bu arazilerin 1500 dönümü yani tüm alanın %14'ü kömür madeni açılmak istenen yayla mevkiinde. Dere köyün ana geçim kaynağı tarımsal üretim. Köylülerinin ikinci dönemde geçim kaynağı hayvancılık bölgede ve bütün Korkuteli'nde şu ana kadar Korkuteli çayını besleyen, dolayısıyla Korkuteli barajını besleyen menevşik ve su kaynaklarının üzerine kömür madenleri yapmak isteniyor. Konuyla ilgili yerel halk maden ocağını istemediklerine dair bir bülten yayınladı. Ültene ulaşmak ve imzacı olmak isterseniz antalyaispartaburdur4atgmail.com adresiyle iletişime geçebilirsiniz. Tekrar ediyorum. antalyaispartaburdur4atgmail.com 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen Consumer Electronics Show'da yüzlerce teknoloji devi son inovasyonlarını göstermek için bir araya geldi. Ancak bu sene farklı Çünkü iklim değişikliğinin gölgesi altında devam ediyor. Sadece suyla çalışan klimalardan kompost edilebilen otomobil bataryalarına kadar gösteride birçok yeşil yenilikçi teknoloji var. Fuarda ısınan bir dünyada yeni yaşam biçimlerine uyum adlı bir inovasyon sergisi de var. Sıcaklıkların yükselmesiyle soğutma sektörünün 2050 yılına kadar bugüne oranla %90 büyümesi bekleniyor. Bir firmada soğutucu işlevi için sadece suyu kullanan. Ve dünyada ilk toksik madde içermeyen bir klima da üretmiş. Bir toplantı haberiyle programımızı bitirelim. Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, Kanal İstanbul'da zarar görecek orman alanları, ekosistem ve su konularını dile getireceği bir toplantı yapıyor. 30 Ocak Perşembe günü saat 10.30'da Kadıköy'de. Kuzey Ormanları Derneği de katılacak. Marmara Şubesi Başkanı Profesör Doktor Ünal Akkabemik tarafından Yapılan çağrıda şöyle dendi. Son günlerde en yaşamsal gündem maddelerinden biri ve başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'yi etkileyecek olan Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporu onaylanmış ve yasal itiraz süreci başlandı dendi. Toplantı Kadıköy'de bulunan Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi'nde gerçekleşecek. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği